Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Muhammedin <gülüyor> <gülüyor> Ve ala alihi ve sahbihi ecmain ba'du Evet Şimdi kalbi katılaştıran şeylerden kaçıncısına geldik? Bir, iki, üçüncüsüne geldik İnşallah Okuyorum Ve minha kalbi katılaştıran unsurlardandır fra da ki çokça gülmek bu fe fittirmizi iyi anil İmam seni İammtirmiziinin süneninde Basri'den an Abi o Hasan basri de ebuhurreden nakleti ki anle bilgi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem dedi "La latukfiru da gülmeyi çoğaltmayınız bu fein neket da ki Çünkü çokça gülmek تُمِيْتُوا الْقَلْبَ Kalbi öldürür. Ve kâle dedi ki söyleyen Tirmizi رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ قَوْلُهُ Bu Hasen'den Hasan'ın sözü olarak da nakledildi. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan aktarıldığı gibi aynı şekilde Hasan'ın sözüymüş gibi de tabi'in sözüymüş gibi de aktarıldı. وَخَرَّجَ اِبْنُ مَاجَةَ İbn-i Mâge tahric etti. مِنْ تَرِيقِ اَبِرَجَاءِ الْجَزَرِي Ebu il Cezari'nin yolundan yani onun senediyle An Bard İbni Sinan, Berdi İbn Sina'dan An Mekhul'ün Mekhul'den An Vasilete İbn el Aska'a. da nakletti An Ebu Hurayra'ta. O da Ebu Hurayra'dan "Kala, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Kefratu'd dahiki" çokça gülmek el kalbe kalbi öldürür vemin tariki İbrahim ibn Abdullah ibn Huneyn böyle bunun senediyle nakletmiş İbrahim ibn Abdullah ibn Huneyn'in an Abi Hurayra'tan en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi konumuza girmeden önce yani çok gülmek İslam'da niye yasaklanmış? Çok gülmek kalbi niye öldürür? Bu paragrafla alakalı bir teknik bilgi vereyim size. Birinci rivayete dikkat ederseniz birinci rivayette de ki Hasan el Basri Ebû Hurayra'dan nakletmiştir. Diye böyle bir rivayet verdi. Sonra i̇bn Recep bize İbn-i Mace'nin aynı manadaki hadisi başka bir yolla da naklettiğini söyledi. Bunun sebebi şudur. Çünkü hadis alimleri arasında Hasan-ı Basri Ebu Hureyre'yi işitmiş midir, işitmemiş midir? Bu ihtilaflı bir meseledir. Bunun bize faydası ne? Faydası şu. Hasan-ı Basri Ebu Hureyre'yi işitmişse eğer Hasan-ı Basri Tabe'indir, Ebu Hureyre sahabedir sonra peygamber. Senette bir kopukluk yoktur. Biz demiştik, bir hadisin sahih olabilmesi için beş tane şart lazım. Bunlardan bir tanesi de ittisal idi. Yani senedin hepsinin bitişik olması, arada kopukluğun olmaması demek. Fakat Hasan-ı Basri, eğer Ebu Hureyre'yi işitmemişse, doğal olarak Hasan-ı Basri tabi'in sahabe yok arada. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam var. Bu senette inkitah var. Doğru mu? Bu senette inkitah var. Bu birincisi. İkincisi ise Ebû Hureyre'den işitmediği halde Ebu Hureyre'den dediği zaman bir de tedlis var aynı zamanda. Yani sanki Ebû Hureyre'den işitmiş gibi bir şey veriyor. Ee, bir izlenim veriyor. Hadis iki tane zayıflığı kendinde barındırmış oluyor. Birincisi mürsel olmuş oluyor hadis. Demiştik i̇mam Müslüm Müslim mukaddimesinin diyor ki Bizim ve Ahmeti muhaddisinin yanında mürsel zayıftır onunla ihticac edilmez diye. Bir de tedlis olmuş oluyor hadisin içerisinde. Tamam biz bu konuyu fıkıhta nerede anlatmıştık, hatırlayan var mı? Hasan-ı Basri e, sahabeden işitmiş midir, işitmemiş midir? Fatiha'yı, yani İmam Fatiha'yı okuduktan sonra e, duracak mı? Arada o şey, arkadakiler okusun diye bir müddet bekleyecek mi? Hasan-ı Basri, Ebu Davud, Hasan-ı Basri'nin Camil i̇bn bir rivayetini bize aktarmıştı. Bize demiştik, ilim Hasan-ı Basri'nin sahabeden semai hakkında dört görüşe, dört mezhebe ayrıldılar. Birinci grup Hasan-ı Basri kesinlikle işitmemiştir dedi İmam Tirmizi onlardan. Yani bu hadisin tamamını vermemiş İbn-i Sünnenin sonunda diyor ki Hasan Ebu Hureyla'den hiçbir şey işitmemiştir ee, diye böyle söylüyor. Böyle olduğu için birinci rivayette teknik olaraktan böyle bir arıza bulunduğundan bize onu destekleyen ikinci bir rivayeti başka bir yoldan getirdi. Yani bir alttaki rivayete bakın İbn-i Mace'nin rivayetini getirdi. Orada yol değişti senet farklı Ebu Recep'e. Berd Sinan, Mekhul, Vasile ibn-i Asgah, Ebu şekline dönüştü senet. Yani bize şunu demek istiyor, hani içinizden hadisten anlayan var ve bana itiraz ederse, birinci rivayet zayıftır, sen nasıl birinci rivayeti getirdin? Ben hadisten senden daha iyi anlarım, aha bu da ikinci rivayet, bu da onun şahididir yani diye. İkinciyi de bundan dolayı getirdi. Zaten zayıf bir hadis, zayıflığı şiddetli değilse eğer başka bir yoldan hadisin gelmesiyle beraber o zayıflık cebr olur. Yani o zayıflık giderilmiş olur. Bu da onun örneği şeye, Mustalahül Hadis'te gördüğümüz derse bu örneği de mesela ekleyebilirsiniz ekstradan size. Pratik bir örnek olmuş oldu inşallah. Daha tafsilatlı, eğer içinizden özellikle o dersi görmeyenlerden, Hasan-ı Basri sahabeden işitmiş midir, işitmemiş midir meselesinde şeye bakabilirsiniz. Fatiha'dan sonra İmam susmalı mıdır, susmamalı mıdır? Bölümüne fıkıhtan bakabilirsiniz. Şimdi dedik ki burada o zaman Asli konumuza dönecek olursak Çokça gülmek Kalbi katılaştıran unsurlardan bir tanesidir Dedik Aslında İslam'da gülmek Yasaklanmamıştır Yasaklanan şey gülmenin fazlasıdır Dikkat ederseniz Peygamber aleyhissalatu vesselam burada gülmeyin demiyor Aleyhissalatu vesselam gülmenin çoğunun kalbi öldüreceğini Söylüyor Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın isimlerinden bir tanesi İmam Zehebi'nin naklettiği üzere الدحuk'tur. Çokça gülen peygamberdir mesela. Yalnız burada peygamberimizin çokça gülmesi kesinlikle bizim bildiğimiz anlamdaki gülme değil de tebessüm anlamındaki gülmedir. Hatta biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam tebessümü yani güler yüzlü olmayı sadaka olaraktan kabul ediyor. Mesela sahihte bize diyor ki لَا تَحْكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ İyilikten hiçbir şeyi küçümsemeyin. Yani bir şey yapacağınız zaman bunun sevabı olacak ki? gibi hiçbir şeyi küçümsemeyin. Velev ki Kardeşinizi güler yüzle karşılamak olsa bile, çünkü bu da sadaka kapsamındadır aynı zamanda. Fakat Allah Resulü çokça tebessüm etmesine rağmen böyle çok fazla gülen biri değildi. Hataylı Şah annemiz İmam Bukhari ve Müslüm ondan rivayet ediyor. Diyor ki: "Ma ra'aytu sallallahu aleyhi ve sellem mustecmi'an dahiken kat. Ben peygamberimizi böyle tam anlamıyla gülerken hiç görmedim. Hiçbir zaman. Walakin kana Lakin peygamber aleyhissalatu vesselam tebessüm ederdi sürekli." diye. Sebebi de dediğimiz gibi çünkü tebessüm sadakadır. İnsanın kalp kendi kalbini genişletir, başkalarına ise sevinç verir. Yani karşıda duran insanlara ise Onlara bir mutluluk verir. Fakat gülmek ise, gülmenin fazlasına dönüştüğü zaman gülmek kalbi öldürür. Çok gülmek niye yasaklanmış peki? Veya çok gülmekten İslam niye sakındırmış derseniz eğer, birinci sebebi çok gülmek kalbi öldürür. Zaten önümüzdeki hadisi bize bunun için getirdi. Demek ki biz neyin kalbi öldürüp, neyin kalbi öldürmediğini bilemeyiz. Ancak şeriat bize haber verir. Şeriat bize haber verdikten sonra, Öğrenebiliriz. Bu rivayetlerde şeriat bize çokça gülmenin kalbi öldürdüğünü söylemiş. Ve burada belki şu soru sorulabilir. Çokça gülmek niye kalbi öldürsün? Yani gülme ile kalbi öldürmenin arasında nasıl bir alaka var? Hatta ben hatırlıyorum bir ara bir araştırma yapmışlardı. Tıbbi olaraktan bir araştırma. Çokça gülmek insan ömrünü uzatır diye tıbbi bir araştırma yapmışlardı. Mantığını da şuna bağlamışlar. Çokça gülen adam stresten uzaktır. Stres de birçok hastalığın anasıdır. Stresten uzak olan adamın da ömrü şey olur ömrü uzun olur diye böyle bir şey söylemişlerdi. Yani sanki günümüzde mesela siz bir psikoloğa gittiğiniz zaman, işte stresli olduğunuz zaman, moraliniz bozuk olduğu zaman, size tavsiye edeceği temel sebep şeylerden bir tanesi budur. İşte sizi güldüren, sizi eğlendiren ortamlarda bulunun gülmeye çalışın. Gülemeseniz bile yani peygamber ağlayamaysanız bile ağlayın diyor. Onlar da gülemeseniz bile gülün. Belli bir zaman sonra gülmeye alışırsınız gibi şeyler söylüyorlar. Sebep ise yani onların bunu söylemesi aslında doğru mudur? Doğrudur. Çünkü gülmek dünya ehlinin alametidir. Yani çokça gülmek, gülmenin içerisine dalmak bu insanın dünya ehli olduğunu alametidir. Fakat gülmemek sadece tebessüm etmek ve gülmekten kaçınmak özellikle kahkaha anlamında veyahut da insanın bütün dişleri görünecek Şekilde gülmesine bundan kaçınmak ise insanın bir derdinin olduğunu, bir şeyleri kendine dert ettiğini, biz yani bir şeylerle uğraştığını, daha önemli meselelerin içerisinde olduğunu gösterir. Zaten ondan dolayı mesela İslam alimlerinin birçoğu gülmeyi yasaklamasını izah ederken ahlak kitaplarında gülmek gaflete alamettir demişler. Gülmek gaflete alamettir demişler. Mesela şimdi ben size sorsam. Şimdi hepimiz kendi halimizi biliyoruz, hepimiz kendi günahlarımızı biliyoruz. Hepimiz Allah'ın bizim üzerimizdeki sayısız nimetlerini ve bizim de bu nimetlere karşı olan lankörlüğümüzü biliyoruz. Hali bu olan bir insan, eğer sadık olmuş olsa gülmeye mi daha çok ihtiyacı vardır? Yoksa düşünmeye, ağlamaya, dua etmeye mi daha çok ihtiyacı vardır? Yani insan biraz samimi bir şekilde düşünse, hali bu olan insanın daha çok ağlamaya ihtiyacı vardır. Hani Tebuk gününde mesela örnek veriyorum, münafıklar savaşa katılmadılar. Savaşa katılmadıklarında bir takım bahaneler sundular Peygamber Peygamber'e. İşte kimisi dedi ki ben kadına düşkünüm, sen Rumlara gidiyorsun, Rum kadınlarına ben dayanamam, yanlış bir şey yaparım. Kimisi dedi benim çoluk çocuğum, bana ihtiyacı var. Kimisi bağını bahçesini bahane etti, gitmediler. Tabi gitmemekle beraber, kendi aralarından normal hayatlarına devam ettiler. Yani güldüler, eğlendiler, sohbet ettiler. Allah Azze ve Celle ayet imdirdi. فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا kanu yaksibun Yani yaptıklarına karşılık olarak gülmesinler, ağlasınlar dedi Allah. Azze ve Celle. Çünkü siz iyi bir şey yapmadınız. Yani Allah'ın sizin üzerinizdeki bir emrini ihlal ettiniz. Onun için gülmek yerine ağlayın, çok az gülün, ihtiyaç kadarıyla gülün diye. E şimdi bugün mesela insan kendine baksa, insan olarak Allah'ın bütün emirlerine icabet etmiş midir? Allah'ın bütün çağrılarına lebbek diyebilmiş midir mesela insan? Hayır. Yani hiç böyle bir insan tipi bulunamaz. Öyleyse bu kınama Allah'ın emirlerine icabet etmeyen bütün insanlar için geçerlidir. Hani Allah'ın emirlerine icabet etmemişseniz gülmek yerine oturup üzülüp tövbe edin. Gülmek yerine oturup üzülüp istiğfarda bulunun diye aynı hitap onları da kapsar. Hakeza Allah Rasulü sahabeye söyledi. Dedi ki: "Lev ta'lemun ma a'la? Bunu hem İmam hem de Müslim rivayet etti. Le dahiktum qalidan ve Siz benim bildiklerimi bilseydiniz." Burada benim bildiklerimden kastedilen nedir? Aslında mesela Allah Rasulü'nün bildiğinden Allah Rasulü bütün bilgisini ümmete aktarmamış mıdır zaten? Yani bildiğini ümmetten gizlemiş midir, saklamış mıdır? Yok. Zaten bütün bildiğini Allah Rasulü ümmete aktarmıştır. Burada kastettiği şey ne? hafız anlamındaki bilgi değil. O bilgiyi düşünmek, o bilgiyi fehmetmek. Mesela bu çünkü çok önemli bir konu. Yani bugün hepimiz biliyoruz. Allah Resulü'nün ahireti bildiği kadar biz de ahireti biliyoruz. Çünkü Allah Resulü'nün ahiret hakkındaki bilgisi ya Kur'an'dır veya o hadistir. Allah Resulü ikisini de bize aktarmış. Mesela bilgi sayfalarda olduğu zaman veya ezberde olduğu zaman İslam'ın ilim dediği şey bu değildir. Faydalı bilgi olarak benim bildiğimi bilseydiniz, yani üzerinde düşünseydiniz Tefekkür etseydiniz, hani madem ateş var, madem ateş beni bekliyor, madem Allah'ın hesabı var, madem Allah azze ve celle beni hesaba çekecek, bunları benim gibi düşünüp faydalı ilme çevirseydiniz, eğer o zaman çokça ağlar, azca gülerdiniz diyor aleyhissalatu vesselam. Öyleyse ikinci maddemiz ne olmuş oldu? Gülmek gafletin alametidir. Yani bir insanın gafil olduğunun göstergesidir. Hususen yani bu konuyla alakalı kendi vakamıza uyarlayacak olursak, işin uhrevi boyutu bir yana yani uhrevi boyutunu bir yana bırakalım mesela insan çokça böyle güleceği, çokça böyle eğleneceği ortamlar arıyorsa bu tip ortamlarda rahat ediyorsa bu insan İslam davasını kesinlikle anlamadığını gösterir bu insanın İslam davasını kesinlikle anlamadığını gösterir. Niye? Çünkü İslam davası Allah Azze ve Celle'nin müminler üzerine yüklediği bir emanettir ve bu emanet dağlara arz edilmiş, göklere arz edilmiş, yerlere arz edilmiş. Bunlar bu emaneti kabul etmemişler. Niye kabul etmemişler? Fe ebeyna en yahmilnaha ve Birincisi onu kaldıramayacaklarını düşünmüşler. Bundan dolayı reddetmişler. İki kendilerine acımışlar. Yani böyle bir yükün altına girersek biz bunu kaldıramayız demişler. Ama insan öyle yapmamış. Ve hamale'l insanu. İnsan o yükü yüklenmiş. Doğru mu? Madem insan böyle ağır bir yükü yüklenmiş kendi üzerine, öyleyse o yükün ciddiyetini de göstermesi lazım. Şimdi sen eline iki kiloluk bir domates poşeti aldığında göstermen gereken, işte vermen gereken enerji, göstermen gereken ciddiyetle sırtına yüz kilo yük aldığındaki bir değil. İkisinin arasında çok büyük bir fark var. Sırtına yüz kiloluk yükü almış gibi kendini kabul edip, yani İslam davasını kabul edip, elinde iki kiloluk domates poşeti varmış gibi davranırsan, bu hafiflikte, bu ciddiyetsizlikte, bu gereksizlikte hareketler yaparsan, bu senin sadık olmadığını gösterir. Doğru mu? Bu senin sadık olmadığını gösterir. E bakın kardeşler şu anda dünyaya, yani şu anda belki İslam davası geldi geleli, hiçbir zaman şu anda yaşadığı kadar bir gariplik yaşadığı bir dönem yoktur yani. Hiçbir zaman şu an yaşadığı kadar gariplik yaşadığı bir dönem yoktur. Eski Müslümanlar ortaya beş tane fedakarlık koymuşsa, şimdiki Müslümanların ortaya en azından on tane fedakarlık koyması lazım ki, İslam davasının bu gurbeti giderilebilsin. Bu da ne ister? Bu da ciddiyet ister. Yani bir ciddiyet olacak, iki sorumluluk duygusu olacak. Kahkaha atan, sürekli espri yapan, bu tip ortamlarda rahat bulan, ortamın sürekli böyle olmasını isteyen insanların böyle bir yükü kaldırması, böyle bir işin hakkını vermesi bu mümkün olan bir şey değildir. Bunu ben kimin için söylüyorum? Bunu bizler için söylüyorum. Yani kendi nefislerimiz için söylüyorum. Kim kendini İslam davasının hizmetçisi olarak düşünüyorsa eğer ciddi olmak zorundadır. Gülmeyi Allah Resulü gibi tebessüm seviyesinde ve çok nadir, yani parmakla sayılacak kadar o halde kendi hayatında bulundurmalıdır. Ama kahkaha atarak böyle müstecmian yani, dahiken, Ayşe annemizin dediği gibi böyle şeyin içine batmış, gülmenin içerisine batmış bir şekilde veya sürekli gözünün bu ortamları aradığı bir hal varsa, demek ki insanın kendinde terbiye etmesi gereken ciddi bir şey var e, demektir ciddiyetle de insanın buna yapışması gerekir. Üçüncüsü, çokça gülmek insanın vakarını öldürür. İnsanın heybetini götürür. Ömer radıyallahu anh, ona nisbet edilen bir sözünde diyor ki, insanlar arasında çokça gülen insanın heybeti kaybolur. Ve insanlara çok şaka yapan insanın ise insanlar tarafından hafife alınır. Yani bir adam çok fazla gülüyorsa o adamın heybeti kalmaz. Heybetten kastımız nedir? Hani hem insanı ağır gösteren, hem de insanlar üzerinde olumlu etki bırakan, yani sözünü dinlettiren, saygın insanın saygınlığını, onurunu koruyan şeye heybet ediyoruz. Heybeti götürür, hem de insanlar tarafından insan hafife alınmış olur. Hatta Sadımlı Haz kendi oğluna bir gün tavsiyede bulunurken diyor ki, ey oğlum, sakın mertebesi yüksek insanlarla şaka yapma, onlara karşı gülme, senden şey yaparlar, nefret ederler. Sana karşı kin duyarlar. Sakın basit olan insanlarla gülüşme, onlarla şakalaşma, onlar da sana karşı cüretkar olurlar diye. Yani şimdi sen toplum içinde çok değerli bir adamın yanında çok gülersen, onu takmadığın için, kale almadığın için adam sana karşı kin duyar. Hani bu niye bana böyle değer vermiyor diye kin duyar. Toplum içindeki avam dediğimiz basit insanlarla şey yaparsan, çok fazla gülüşürsen, günü geldiğinde o adam ölçü bilmez. Sen ona şaka yaparsın, o senin sene tokat atar. Sen ona şaka yaparsın, o elini senin omuzuna atar. Sana karşı cüret kazanır beraberinde. Bundan dolayı gülmek, insanın şeyini öldürür, heybetini öldürür. Peki bizim heybete ihtiyacımız var mı? Yani bizim Müslüman olaraktan belki onu sorabilirsiniz. Yani bizim heybete ihtiyacımız var mı? Evet. Birincisi bizim davetçiler olarak heybete ihtiyacımız var. Yani insanlara sözümüzü dinletebilmek için, insanlar bizi dinlediklerinde kale alabilmeleri için, Bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ağır başlılık, vakar ve heybettir. Çünkü insanlar kardeşler kendileri gibi olan insanları dinlemezler. Yani bir adam seni kendisi gibi görmeye başladı mı, aradaki saygı perdesi, haya perdesi kalktı mı, adam artık senin sözünü dinlemez. Söz ancak haya perdesiyle, saygı perdesiyle beraber başkalarının üzerinde tesir eder. Ondan dolayı bizim heybete ihtiyacımız var, vakara ihtiyacımız var. Bundan dolayı gülmek şey anlamında, Kahkaha anlamında veya içine dalmak anlamında gülmenin bizim hayatımızdan çıkması gerekiyor. Dördüncü olarak da gülmenin bir de zararı ne? Gülmek, özellikle bunu yani biraz vaka olaraktan anlatacağım. Şaka, gülmek, espri vesaire ortamıyla alakalı. Çünkü bu davet ortamında şunla çok karşılaşacaksınız mesela bir sorun olarak da. Şimdi ortamlarımız çok sıcak mı olmalıdır? Yani herkesin istediği gibi güldüğü, istediği gibi şaka yaptığı mesela. Yoksa ortamlarımızda bir şey mi olmalıdır? Ağır başlılık olmalıdır. Ve herkes belli kurallar ve edep ölçüleri içerisinde mi ortamda bulunmalıdır? Bununla çok bu ikilemin arasında şey yapacaksınız, kalacaksınız veya mesela Müslümanların ortamlarına girdiğiniz zaman iki tip ortam göreceksiniz. Acaba hangisi daha iyi? Yani insanların terbiyesi, birbirini sevmesi açısından hangisi daha iyi? Bunu çokça şey yapacaksınız, sorun olaraktan düşüneceksiniz. Ben burada bununla ilgili bilgiyi de vereyim size, kısa olaraktan. Hiçbir zaman kardeşler, çokça gülünen ve çokça şaka yapılan, çünkü bu ikisi birbirine kardeştir. Yani bir ortamda çok gülünüyorsa, demek ki ortamda çok espri ve şaka da vardır aynı zamanda. Hiçbir zaman, çokça gülünen ve çokça şaka yapılan ortamlarda kardeşlik yoktur. Bunu unutmayın. Hiçbir zaman, çokça gülünen, ve çokça şaka yapılan ortamlarda kardeşlik yoktur. Sadece eğlence vardır. Eğlence ile kardeşlik birbirinden çok farklı şeylerdir. Ben 10 yıllık davet hayatımda en çok gördüğüm şey şudur. Bir ortama bakarsınız insanlar çok samimidir. Böyle hani zannedersiniz bunlar selefin anlattığı gibi hani selefin kardeşlik anlayışı var ya. Ben senim sen bensin. Yani hatta biri adamın evine girmiş adamın evinden bir eşyayı alıp kullanmış. Sonra gelip haber verdiğinde, bugün benimle senin arandaki kardeşlik bitti demiş. Yani ben senin evine gelip bir eşya aldım. Sen yoktun evde. Bir gün sonra gelip sana dedim hani hakkı dün sen yoktun. Mecbur kaldım, senin şu eşyanı kullandım. Şu an benimle senin arandaki kardeşlik bitmiştir. Demek ki sen o eşyayı kendinden ayrı görüyorsun demiş Seleften biri ona. Sen eğer benim malımı kendim alım, kendi malını benim malım görseydin, kendi malını kullanırken izin almadığın gibi benim malımı kullanırken de izin almazdın. Onların kardeşlik anlayışı, bu şekilde. Siz insanların birbirine çok samimi el kol hareketi yaptığı, çok böyle şaka rahat yapabildiği, güldüğü ortamlarda sakın kardeşlik olduğunu zannetmeyin. Çünkü ben şunu da gördüm beraberinde, en ufak bir kıvılcımda birbirlerine öyle ağır hakaretler ediyorlar, birbirlerini öyle ağır şekilde kırıyorlar ki insanın hafızalası almıyor. Yani beş dakika önce bu samimiyette olan insanlar nasıl beş dakika sonra bu hale geldiler? Niye kardeşler? Sebebi şudur. Çünkü birincisi şakanın ölçüsü yoktur. Yani her insanın şaka ölçüsü birbirinden farklıdır. Mesela diyelim benle Talhabi birbirimize şaka yapacağız, örnek veriyorum. O başka bir kültürden gelmiş, ben başka bir kültürden gelmişim. Ben ona biraz şaka yaptım diyelim, o da tuttu elini attı benim enseme, çekiştirmeye başladı misal. Demişim onların örfünde şaka bu. Yani birine samimiyetini göstermek için, güreşçilerin yaptığı gibi atıyorsun elini. Çek... Benim örfümde de diyelim bu hakaret. Yani mesela ben bunu yaşadığım için söylüyorum, gördüğüm için. Adam diyor ki eşeğin ensesine vurulur. Şimdi biri eline attı ya öbürünün ensesine. Adam sen ne yapıyorsun kardeşim diyor eşeğin ensesine. Artık onun nereden çıkarmışsa, eşeğin kim ensesine vuruyorsa artık eşeğin ensesine vurulur. Yani sen beni eşek yerine mi koyuyorsun diyor. Şimdi ne oldu? Kalpler birbirine karşı kinlendi. Kalplerde birbirine karşı nefret oluştu. Fakat bizim ilişkimiz şu şekilde olursa Allah'ın izniyle bu selefin... Allah Rasulü'nün ashabını eğittiği şeydir. Kalpte sevgi olacak kardeşler, fakat dışarıya yansıyan şey edep olacak. Kalpte var olan sevgi olacak, fakat bu sevginin dışarıya yansıması edep kuralları içerisinde olacak. Diyeceksiniz ki, niye şundan dolayı? Çünkü sevgi dediğimiz şey kalbin ameldir Ve herkes sevgisini başka bir şekilde gösterir. Mesela kimisi sevdiği adamı severken sırtına vurur. Örnek veriyorum, koçum benim diye. Bir öbürü bunu hakaret olaraktan algılar. Doğru mu? Şimdi sen adamı severken, senin babandan öyle görmüşsün, annen baban seni severken elini yüzünü tokatlamışsa sen de birini severken adamın sırtını şey yapacaksın, sırtını tokatlayacaksın. Adam da dönüp sana bir tane vurabilir. Sen nasıl benim sırtıma vurursun? Ee, diye. Onun için sevgi kalbin amelidir ve ölçüsü yoktur. Herkes sevgisini farklı bir şekilde yansıtır. Ne yapacağız? Allah Resulü'nün sahabesi gibi olacak. İlişkilerimizin temelinde sevgi olacak. Fakat bu sevgiyi birbirimize kendi sevgi anlayışımızla değil, İslam'ın sevgi anlayışıyla göstereceğiz. Yani edep ve saygıyla göstereceğiz. İnsanlar birbirlerini sevip saydıkları oranda birbirlerinin kardeşidirler. İnsanlar birbirlerini hafife alıp birbirlerine dillerini uzatıp şaka yaptıkları müddetçe de birbirlerini şey yapmazlar. Sevmezler, sevdiklerini zannederler. Sadece en ufak bir tartışmada zaten bunun sevgi olmadığı beraberinde ortaya çıkar. Onun için netice itibariyle biz ortamlarımızı çokça gülünen, çokça şaka yapılan ortamlar değil de birbirinin ihtiyacını gidererek. Peki şunu sorabilirsiniz hani nasıl sevgiyi artıracağız peki? Sevgiyi arttırmak gülmekle olmaz. Sevgiyi arttırmak istiyorsanız insanlar birbirine yardım edecek, birbirlerinin sıkıntılarını giderecek, birbirlerine fedakarlık yapacaklar. Sevgiyi artıran en ciddi etken budur. Fedakarlıkla, sevgiyle, paylaşımla şey artar. Sevgi artar. Peki bunu nasıl birbirimize göstereceğiz? Bunu göstermemizin yolu birbirimizi seveceğiz. Birbirimizi sayacağız. Bu şekilde kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Bu da faide babından inşallah. Bunu da kabul edersiniz umuyorum. Bu çokça gülme konusuyla alakalı soru var mı? İkinci, dördüncü maddeye geçelim. Çokça gülme konusuyla alakalı soru yok. Dört, kalbi katılaştıran unsurlardan bir tanesi kesrete'l-akl ve minha kesrete'l-akl çokça yemek yemektir. Ve la siyye özellikle inkan min eş-şubuhat şüphelerden veya haram veyahut haramlardan olursa. Kâle Bişr ibn el-Haris Bişr ibn haris dedi ki haslatani iki tane özellik vardır ki tukassiyani el-kalbe. Kalbi katılaştırır. Nedir bunlar? Kesretül kelâmi çokça konuşmaktadır ve kesretül ekli ve çokça yemek yemektir. Zekarahu Abu Nuaym. Abu Nuaym bunu hilyesinde hilyesinde ve yutta zikretmiş kitabında. Ve zekar al Marwaziyuh alimlerinden Marwazi nakleti fi kitab al Warg Warg kitabında. "Kâl: Qûtû abi Abdillâh." Yani Ahmed ibn Hamble. Ahmed ibn Hamble es Sordum. Mervezi diyor Ahmet İbn Hamble'ye sordum. Yecidur raculu min kalbihi riqqatan ve huwa yeshba'u insan doyduğu halde kalbinde incelik bulabilir mi? Soru soruyor burada. Yecidur raculu min kalbihi riqqatan. Kişi kalbinde incelik bulur. Ve huwa yeshba'u doyduğu halde. Yani doyduğu halde insan kalbinde şeylik bulabilir mi? E, Rikat incelik bulabilir mi? Kalem'e ara. Dedi ki böyle bir şeyi zannetmiyorum, böyle bir şeyi görmüyorum. Yani bir adam hem doyacak, hem de kalbinde Allah'ın emirlerine karşı bir incelik hissedecek. Böyle bir şeyi zannetmiyorum. Dedi. Kim bunu söyleyen? İmam Ahmet. Yemek kardeşler. Hakeza Peygamber aleyhissalatu Vesselam'ın Müslümanları kendisi hakkında özellikle uyardığı meselelerden bir tanesi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki, "Ma مَلَأَ adamiyun, وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ Kul, kendi karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır. Allah Resulü bizim midemizi kaba benzetiyor, tencereye benzetiyor. İnsanın doldurduğu en şerli kap, en şerli tencere insanın karnıdır diyor Aleyhisselatü Vesselam. بِحَسْبِ imriin. Akelatun yok <gülüyor> imnasal kişinin sırtını ayakta tutacak sayılı lokmalar kişiye yeterlidir. Kişinin sırtını dik tutacak, kişinin sırtını ayakta tutacak sayılı lokmalar kişi için yeterlidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize anlattığı şudur. Hatta hadisin devamında diyor, fəinka nela məhale? Şayet yemekten bir yolu kalmasa yani üç lokma dört lokma beş lokma yedi. Baktı olmuyor, ayakta duramıyor. فَسُولُسٌ لِطَعَامِهِ وَسُولُسٌ لِشَرَابِهِ وَسُولُسٌ nefesi. Üçte birini yemek yesin, üçte birini su için ayırsın, üçte birini de nefes için ayırsın. Peygamber bize ne anlatıyor burada kardeşler? Şunu anlatıyor. Siz diyor yemek yediğiniz zaman sırtınızı ayakta dik tutacak kadar yemek yiyin. Yani şöyle arada bir dokunup doydum mu doymadım mı diyecek kadar değil. Yani sırtınızın dik kalacağına emin olduğunuzda, yapacağınız işlerde, sizi ayakta tutacağınıza inandığınız kadarını yediğinizde durun orada. Bu size kâfidir, diyor aleyhissalâtu vesselâm. Çünkü fazlası şer kapsamındadır, diye. وَيِنْ كَانَ لَا مَحَالَ Yani hiçbir çözüm kalmadı, yemeniz lazım, çok kötü durumdasınız. Misal, üç bölüme ayırın yemeğinizi. Üçte birini yemek için, üçte birini su için ayırın, üçte birini nefes için ayırın. Hatta biliyorsunuz, Peygamber çok yemeği kafirlere nispet etti. Yani bir gün Allah Resulü'nün yanına bir tane kafir geldi. İmam Bukhari ile Müslüm naklediyor. Süt sağın getirin bu adama verin dedi. Sütü sağıp getirdiler. Adam içti. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha yedi kere, yedi ayrı kaptan süt içti. Sabah Peygamberimizin yanında kaldığı için Aleyhisselatü Vesselam Müslüman oldu. Süt getirdiler. Bir, bir tane içti durdu. İç dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, dün. 7 Kaptan hiçten doymadın. Adam yok dedi ben içemiyorum ey Abdullah Resulü. Allah Resulü dedi ki innel kafira inel mu'mina la ya'kulu bi mi'an Mümin bir tane mideyle yemek yer. Ve innel kafira la ya'kulu Kafir ise 7 tane mideyle yemek yer. Yani sanki Allah onun içerisine 7 tane şey yerleştirmiştir mide. Her bir mideyi dolduruncaya kadar yemek yer diye Allah Resulü Müslümanları bu şekilde uyarmış oldu. Yani çokça yemek Kafirlerin özelliklerindendir diye. Peki çokça yemek niye yasaklanmış diye soracak olursak eğer, bunun bir sebebi var, iki tane sebebi var. Bunun bir manevi sebebi var, bir de maddi sebebi var. Çokça yemek yemenin yasaklanması. Burada bize neyi anlattı? Manevi sebebini anlattı. Çünkü çokça yemek yemek kalbi katılaştırır, insanı gaflete düşürür insanın bedenini ağırlaştırır, insanı taatlerden alıkoyar ve insanı bir sonraki şehvete götürür. İnsanı bir sonraki şehvete götürür. Şimdi insanoğlunun bütün şehvetleri kardeşler birbiriyle bağlantılıdır. Bütün şehvetler. Mesela sen diyelim ki cinsi şehvet dediğimiz kadına olan düşkünlük. Sen bu şehvetini yerine getirebilmen için neye ihtiyacın var? Yemeğe ihtiyacın var. Aç. Açlıktan perişan olmuş olan bir adam. Velev Önüne böyle bir fırsat çıksa bile bunu yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü bu kuvvetle alakalı bir şeydir. Doğal olaraktan siz karnınızı tam anlamıyla doyurduğunuz anda, fıtrat böyle çalışıyor. Yani karın doyduğu gibi bu sefer şehvet insanın aklına gelmeye başlıyor. Şimdi kudret yerine geldi, bu sefer cinsi şehvete insanın zihni yönelmeye başlıyor. Aç olan bir kalp ise, aç olan bir karın ise tam anlamıyla o ihtiyacını gidermediğinden dolayı öbürüne gitmesi çok zor. Öbürüne gitmesi çok zor. Ondan dolayı Allah Resulü şehveti kırmak için neyi emretmiş? Orucu emretmiş. Çünkü karın aç olduğu zaman birinci ihtiyacı tamamlamadığı için, birinci ihtiyacın üzerine mebni olan ikinci ihtiyaca fazla akıl şey yapmıyor. Akıl fazlasıyla gitmiyor. Bundan dolayı bu birincisi. Yani şehvetler birbirine bağlantılıdır. Ve çokça yemek yiyen insan mutlaka birinci şehvetten ikinci şehvete gider. Hatta size bununla ilgili vakadan daha çirkin bir şey söyleyeyim. Mesela haberlere yansıyordur, görüyorsunuzdur. İnsanlar hayvanlarla cinsel ilişkiye giriyorlar. acılık almış başını gitmiş, yani e, lezbiyenlik almış başını gitmiş kadınların arasında mesela. E, bir haber gazetenin bir de birinde haber var. Adamın biri işte diyelim ki yani insan aklının alamayacağı bir sapıklık yapmış. E, mesela yani insan aklı bunu alamıyor. İnsan düşünüyor bu nasıl oluyor? Yani mesela bir insan bir hayvana karşı nasıl cinsel bir şehvet hisseder? Sebebi şudur, çünkü siz bir şehveti doyurduğunuz zaman o orada kalmaz. Yarın onunla yetinmiyor, sizden daha fazlasını istiyor. Onunla yetinmiyor, sizden daha daha fazlasını istiyor. Şimdi karnı doyan bir adam, bu anlamda rahat olan bir adam cinsi şehveti harekete geçiyor. Karnının doygunluğundan ötürü her türlü cinsi şehvetini yerine getirdiğinde, belli bir zaman sonra yaptıklarından da lezzet almıyor. Yeni arayışlar içerisine girmeye. İşte o yeni arayışlar şeytanların da kışkırtmasıyla, İnsanlara, hayvanlara, kendi cinslerine hiç akıl almaz sapıklıklara götürebiliyor. Onun için çok yemeği Müslümanın kısması gerekir. Nereye kısması gerekir? Yemeği hayatından çıkarması değil. Çünkü yemek insanın yaşayabilmesi için olmaz olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Ama midenin tam anlamıyla dolduğu ve insanın ağırlaştığı hale gelmemesi lazım. Mesela bir gün sahabenin bir İmam Tirmizi'yi rivayet ediyor. Peygamberimizin yanında geyirdi. Geirmek neyin alametidir? İnsanın karnının doyduğun alametidir. Yani bir adam az yemek yediğinde geirmez ama çokça yemek yediği zaman bunu yapar. Yani sahabat diyor ki, Tejshaa e rajauninda Rasulullah sallallahu aleyhi sallam, Fakala Rasulullah sallallahu aleyhi sallam, Kuffa Adamın biri Peygamber'in yanında geirdiği, Peygamberimiz de dedi ki, şu geirmeni çek bize. Yani hani bizim yanımızda geirme. Fainla ek saran nashe shaban, Dünyada insanların en çok doyanları, kıyamet gününde en çok aç kalacak olanlardır, en uzun aç kalacak olanlardır. Yani buradan neyi anlıyoruz? Çokça yemek yemek, insanları Allah azze ve Celle'den çokça uzaklaştırdığından dolayı, dünyada karınları sürekli doy doygun olanlar, kıyamet günü geldiği zaman çok uzun süre aç kalacaklar. Çünkü cehennemde insanlara yemek verilmeyeceğinden dolayı, çokça uzun süre insanlar aç kalacaklar. Onun için çokça yemek yemek, İnsanı Allah Azze ve Celle'den uzaklaştırır. Nasıl uzaklaştırır? Yani bir, bir gerekçesi nedir bunun? Çünkü beden ağırlaştığı zaman taatleri yapamaz. Beden ağırlaştığı zaman. Mesela birçoğunuz bunu yaşamışsınızdır. Yemek yedim, üzerine bir ağırlık çöktü. İşte gözüm namaz kılmayı kesmiyor. İşte gözüm şunu yapmayı kesmiyor. Derse oturdum ama ağırlıktan neredeyse masanın üstüne düşüp uyuyacaktım. gibi beden ağırlaştıkça İnsanı taatlerden uzaklaştırır, beden hafifleştikçe insan daha canlı olduğundan dolayı taatlere daha fazla şey yapar, taatlere daha fazla gider. Üçüncü bir mesele ise, çokça yemek yemek kalpteki rikkatı alır, İmam Ahmed'in söylediği mesele. Rikkat nedir kardeşler? Şimdi kalpler iki kısımdır, ya rakihtır veyahut da kasidir, yani ya incedir veyahut da kabadır. Kaba kalpler, sen ona ne öğüt verirsen ver onu almaz. Kalp kaba olduğundan dolayı, sen ona ne öğüt verirsen ver, yani kalın bir perde gibi düşünün, sen ışığı tutsan da kalın bir perdenin arkasına ışık geçmeci bir zaman. İnce kalpler ise böyle değildir. Yani ince bir tül perde gibi düşünün, güneş doğduğu gibi içeriği aydınlatır aynı zamanda. Şimdi kalbi incelten ve kalbi katılaştıran şeyler var. Yemeği az yediğiniz zaman kalbiniz inceliyor. Selef bunu nereden anlamış? Tecrübeyle anlamış. İki tane, bir şer'i tecrübeyle, bir akli tecrübeyle bunu anlamış. Bir, Allah Resulüne bakmışlar. Allah Resulü açlığı, tokluğa tercih ediyor. Yani veyahut az doygunluğu, çok doygunluğa tercih ediyor. Hem bunu sözlü zikretmiş olduğum hadislerde olduğu gibi bize söylüyor. Hem de fiili olaraktan kendisi böyle çok yemek yiyen, karnını çok fazla doyuran bir peygamber değildir. Bir buna bakmışlar, iki kendi nefislerine bakmışlar. Yani hatta İmam Ahmed'in oğlu mesela bir rivayetinde diyor, zühd kitabında. Babam bazen açlıktan öyle bir hale gelirdi ki ben şeyi ıslatıp e, bezi ıslatıp onun alnına hani soğuk suyu onun alnına vurur kendine gelmesini sağlardım e, diye. Bunu e, yemek olmadığından dolayı değil. ihtiyaç kadarını yiyor. ihtiyaç kadarıyla yetiniyor ta ki beden hafif olsun ve kalpler incelsin e, diye. İkinci olaraktan e, zararı çokça yemek yemenin bir de maddi zararı var. Tıbbi olaraktan bedene ciddi anlamda zararı var. Hatta İbn-i Hanbeli, yani bu kitabın sahibi olan İbn-i Hanbeli bu ilk zikretmiş olduğum hadisi şerh ederken, yani insanoğlu karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır. Hadisini anlatırken şunu söylüyor. Diyor ki, bir tane büyük tıpçı bu hadisi gördüğü zaman dedi ki eğer insanlar bu hadis ile amel etmiş olsalardı, bütün hastalıklardan kurtulur ve bütün ecza dükkanları kapanırdı. İlaç yapan bütün dükkanlar beraberinde kapanırdı diye. İbnül Kayyım aynısını söylüyor. Diyor ki hastalığın nedeni ikidir. Bedeni hastalıkların nedeni ikidir. Ya maddidir veya da manevidir. Yani hani bazı hastalıklar vardır manevidir. Mesela buna neyi örnek verebiliriz? Psikolojik hastalıkların hemen hepsi manevidir. Neyin manevi yani maneviyattan kastımız ne şudur? Omen ee, اَعْرَضَ zikri, ذِكْرِهِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً yani bu ayeti ne tefsir ediyor deseniz bu ayeti nöroloji bölümü tefsir ediyor. Bu ayeti psikologların yazdığı kitaplar tefsir ediyor. Yani kim benim zikrimden, benim kitabımdan, beni anmaktan, bana ibadet etmekten yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَعِشَةً danka, Muhakkak ki ona dar bir hayat vardır diyor Allah Azze ve Dar, kalbi dar, sıkıntı içerisinde, sürekli bunalımda, ne yapacağını bilmiyor, Allah'ın yarattığı hiçbir nimetten lezzet almıyor, hiçbir nimetten zevk almıyor. Bu bir hastalıktır. Bugün en çok hastalıkların en yaygın olanı psikolojik hastalıklardır. Sebebi de maneviyattan şeydir, maneviyattan yüz çevirmedir. Bu birinci sebep. İki maddi sebeplerdir ve İbn e diyor maddi sebeplerin başında insanın kendi bedenine gönderdiği ve bedenin kaldıramadığı fazla yiyecekler vardır. İnsanın kendi bedenine gönderdiği ve bedenin kaldıramadığı fazla yiyecekler vardır. Sebep Allah Azze Celle bunu bir sistem olaraktan yaratmış. Sen birinci anlamda yemek yediğin zaman, karnına bir şeyler gönderdiğin zaman beden onu hazmedecek, onu vitamin olarak, işte atık olarak hepsini birbirinden ayıracak. Boşaldıktan sonra senin tekrardan oraya bir şeyler göndermen lazım ki beden bunu şey yapabilsin, eritebilsin düzenli. Fakat sen birinciyi yedin diyelim, daha birinciyi eritemedin. Bir de biliyorsunuz günümüzde insanlar yediklerini çiğnemiyorlar. Hani normalde İslam'ın yemek adabında. Küçük bir lokmayı alıp, çokça çiğneyip, ondan sonra yutmak vardır. Fakat sen çiğnemeden yuttuğun zaman onu zaten beden onu, işte mide fazladan asit üretiyor, onu parçalayabilmek için. Fazladan asit ürettiği zaman da kendine zarar veriyor bu sefer. Yani Çünkü Allah'ın yarattığı olan kadirinden fazlasını üretince, kendi kendine şey reflü dediğimiz birçok mide hastalığı ondan sonra başlıyor. Mide aslindeki dengesizlikten dolayı başlıyor. Küçük küçük yiyeceksin. Adam zaten küçük küçük yemiyor. Mide onu hazmetmekle meşgul. Bu sefer ikinci bir şey yiyor. Bu sefer üzerine başka bir şey yiyor. Üzerine başka bir şey yiyor. Aralar çok kısa. E, yemek araları birbirine çok kısa. Beraberinde bu bedene zarar vermiş oluyor. Peki beden sıhhatı İslam açısından bizim için önemli midir? Bizim için çok önemlidir. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor? İki nimet vardır ki insanların birçoğu onlarda aldanmıştırlar. اَلْسِحَّةُ وَالْفَرَغْ Bir tanesi sıhhattır, bir tanesi feragdır. Sıhhat niye önemlidir? Çünkü insan hastalandığı zaman sıhhatli olduğu gibi Allah'a kulluk yapamaz. Müslüman kardeşlerine hizmet edemez. Bu mümkün değildir. Hasta, kendisi zaten bakıma muhtaçtır. Yani birileri ona bakmakla bakmaları gerekir. Bundan dolayı sıhhat bizim için çok önemlidir. Hatta Peygamber İbni Ömer'e bir tavsiyede bulunuyor. Hani diyor bir gün İmam Bukhari rivayet ediyor bugün geldi diyor benim omuzumdan tuttu bana de ki kun garibun avabiru sabil yani dünyada yolcu gibi ol ya da böyle yoldan geçen şey gibi ol hani mesela bir beldeye giden bir yabancı gibi hemen işini bitirecek, gidecekmiş gibi yani dünyaya dalma anlamında veya yoldan geçen gibi ol İbn Ömer bunu aktardıktan sonra kendi bize nasihat ediyor bu sefer diyor ki iza emsayta fe la sabah ve ize açbakte, falat entezir Sabahladığın zaman, akşamı bekleme. Akşamladığında ise sabahı düşünme. Yani öyle bir ol ki dünyada Peygamberden bunu anlamış imi Ömer. Öyle bir ol ki dünyada tek yaşayacağım vakit akşam vaktidir. O şekilde yaşa. Sabah olduğunda tek yaşayacağım vakit sabahtır. O şekilde yaşa. Vahuz le minsehati keli maradike. Sıhhat zamanında, hastalık zamanı için bir şeyler alondan diyor. Yani daha iken daha hastalık gelip senin başına çökmemişken diyor İbni Ömer, çokça şey yap, yapabileceklerini çokça fazla yap ki hastalanmayasın diye. Ondan dolayı kardeşler, yani bizim sıhhate ihtiyacımız var. Allah'a iyi kulluk yapabilmek için, bizim sıhhate. Mesela bir dişiniz ağırdığı zaman, düşünün, bütün işleriniz aksıyor. Bir başınız ağırdığı zaman bütün ne ibadet yapabiliyorsunuz, ne ders çalışabiliyorsunuz, ne Müslümanlara faydalı olabiliyorsunuz, hiçbir tanesi. Öyleyse sıhhat bizim için nedir? Sıhhat Allah'a kulluğumuz ve Müslümanlara hizmetimiz için bizim için önemlidir. Bunun da yolu, mesela şu anda asli hastalıklar var. Şeker, tansiyon, kalp, damar tıkanıklığı gibi. Hangi hastalığa bakarsanız bakın, sahibine sorun, doktora gittin, doktor sana ne dedi, bana diyet listesi verdi. Hangisine sonra şunu yemeyeceksin dedi, bunu almayacaksın. Hangi hastaya sorarsanız sorun aynısı. Demek ki şu anda yaşadığımız bütün hastalıkların temelinde, Var olan şey çokça yemek yemektir. Öyleyse biz bu çokça yemek yemeyi hani bazen sıhhat anlamında anlatıyoruz insanlara. İnsanın kendi sıhhat, beden insanın Allah'a emanetidir. Estağfurullah. Beden Allah'ın insana bir emanetidir. Ve Peygamberimiz mesela Selman Ebu ne demişti? Senin nefsinin senin üzerinde hakları vardır. Doğru mu? Peygamberimize bunu naklettiği zaman Ebu Derda radıyallahu anh aleyhissalatu vesselam onu ikrar etti. Doğru söylüyor dedi. Senin bedeninin senin üzerinde hakkı var. Yani Allah sana bu bedeni al, dilediğin gibi kullan. Sana böyle bir yetki vermemiş. Buna sahip çıkmanı senden istemiş Allah Azze ve Celle. Bunun yolu da nedir? Hem şer'i olaraktan hem de tıbbi olaraktan yeme konusuna bir şey getirmektir. Bir ölçü getirmektir. Öyleyse fazla yememeyi, az yemeği, yemeklerde seçici olma meselesini sadece sağlık açısından değil, aynı zamanda ahlak ve şeriat açısından da ele alıp hem kendimiz için hem de Müslümanların ortamında bunları dillendirmemiz gerekir. Buraya kadar anlaşılmayan veya da soru sormak isteyen var mı? Buyur. Evet, Çok önemli. Ee, mesela bazı bazı ülkelerde evlamları isteyen bu arada konuda dediği olmadığı zaman da yemedi. Tamam. Yani çokça hani şey, sürekli olmasın yoksa bazen insan geldiği zaman da buna dahil olur mu? Şimdi normalde şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki Allah Resulü'nün sünneti bu konuda, bu sofilerle zaten hadisçiler arasında da veya işte sofilerle selefiler arasında da diyebiliriz. Çokça üzerinde tartışılan konulardan bir tanesi. Yani mesela özellikle akılcılar. Diyorlar ki mesela bir okuduğum bir eleştiriyi anlatayım size. Gazali'yi eleştirirken, Diyorlar, İslam toplumunun gerilemesindeki en büyük etken gazali Gazali'dir. Sebep? Çünkü diyorlar, Gazali ihyasında işte açlığı, dünyaya dalmamayı, fakirliği tercih etmeyi zühtü İslam'ın esasıymış gibi anlattı. Ve Müslümanlar da birkaç asır bunu yapmaya çalışınca geri kaldılar. Diğer dünya medeniyetleri yükseldi ve Müslümanları ezmeye başladılar diye. Böyle bir şey şey yapıyorlar, böyle bir şey söylüyorlar. Tabii niye? Çünkü akılcılar Müslüman değiller. Yani onların hiçbir ölçüsünü İslam belirlemiyor. Onlara göre bir adamın güçlü olabilmesi şeyle alakalıdır. Hani siz söyleyin adını. İşte ihtişam, güç, gösteri. insanın gücünü bunlar gösterir. Oysa İslam toplumun en güçlü olduğu dönem Ömer radıyallahu anh'ın dönemidir. Ömer radiyallahu yamalı elbise giyen, bir sarayı olmayan, topraktan bir evde yaşayan bir adamdı. Yani ve bütün dünya şeyleri, bütün dünya imparatorlukları Ömer'in ismini duydukları zaman titriyorlardı. E misal. Onun karşısında Osmanlı vardı. Osmanlı'da ihtişam, güç, işte hani Osmanlı biliyorsunuz ihtişamını göstermek adına çok ciddi şeyler yaptı. Fakat Allah azze ve celle sonunda çöküş, yani o gücün içerisinde Allah azze ve celle onlara çöküş getirdi ve onu ellerinden aldı götürdü. E, herkese Endülüs, mesela Endülüs de çok güçlüydü. Böyle ciddi anlamda bir medeniyet haline geldiler. Öyle Emeviler, Abbasiler gibi değiller yani. Bir medeniyet haline geldiler. Fakat Allah azze ve celle o gücü onların içerisinden çekti aldı. Şimdi e, burada söyleyeceğim şey şu. Yani normalde Peygamber Aleyhissalatu vesselam doğrudur. Sahabeyle beraber mesela bulduğunda yemiş. Yani bir hayvan kesilmiş. Örnek veriyorum önlerine koymuş. Aleyhissalatu vesselam o hayvandan yemiş. Bir deveyi yemişler mesela sahabelerle beraber. Fakat bu bir hayat sistemi haline gelmemesi lazım. Yani bazen insan Allah'ın bir nimetini bulur. E, mesela uzun zamandır yememiştir, bulmamıştır. Zaten kalbi bir şey bir kere öldürmez. Yani bir sonraki dersimizde bir hadis gelecek ya. Kalp ne bir kere de ıslah olur. Kalbin en büyük kaidesi budur. Yani bunu bilmek lazım. Ne de bir kere de ifsad olur. Kalbi Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne olarak bize anlatmış? Nokta benzetmesi yapmış. Yani bu çok önemli bir benzetme. Yani nokta nokta başlar bu iş diyor Resulullah vesselam. Hani sen bir kere diyelim nefsine biraz yenildin veya Allah'ın bir nimetini buldun abandın üzerine diyelim. Bu senin kalbini öldürmez. Yani bir kereyle bu olmaz. Fakat bu bir hayat sistemi mesela, günde üç öğün yemek yemek örnek veriyorum. Hani seleften bir tanesine sormuşlar, demişler adamın bir tanesi günde üç öğün yemek yiyor. Demiş şu atların önüne bağladıkları şey var ya, hani atın boynuna bir şey bağlıyorlar, içinde şey var, saman falan var, ot var, at ağzını koyuyor. Adı ne ya onun abi? İşte torba. torba. Yani seleften birine deyince falan keser, günde üç öğün yemek yiyor, demiş o zaman şeylerine torba bağlasınlar. Yani o hayvanlara bağlanandan bağlasınlar madem ağızlarını hiç çıkarmasınlar yemeğin içinden." demişler. Şimdi mesela günde üç öğün yemek yemek. Ve yenilen her üç öğünde de tıha basa karnı doyurmak. Ee, mesela yani bu çok şey ee, hem manevi olaraktan mümkün olan bir şey değil düşünüldüğünde, hem de maddi olaraktan mümkün olan bir şey değil. Yani zaten insanlar mesela adam daha 38 yaşında, 35 yaşında kalp hastası. Adam daha diyelim işte 28 yaşında tansiyon hastası ee, misal. İşte bir tanesi daha bilmem 14 yaşında, 15 yaşında şeker hastası. Misal inüsülü vuruyorlar adama. Şeker hastası olduğundan e dolayı. Niye? Yemekten dolayı. Yemek dengesizliğinden e dolayı. Ondan dolayı insan bazı zamanlarda bazı şeyleri yiyebilir. Allah Resulü ve de bunu yapmıştır. Fakat bu bir hayat sistemi haline dönmediği müddetçe. İnsan buna batmadığı müddetçe o zaman olabilir. İnşallah. Başka sorusu olan var mıdır? وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنْ حَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ